bir şey alıyoruz. Ona kendi kafamıza göre bir şeyleri dahil ediyoruz. Sonra kapıyı kilitliyoruz. Peki bir arkadaşın ne ki sen kimsin? Kim sana bu yetkiyi verdi? Hadi ben de çıkarıyorum. Biraz daha ekliyorum. Yani senle benim aramda nasıl bir fark var? O zaman da hadi sen kafine belki yaparım diyoruz. Birbirimize şey yapıyoruz. Birbirimize ayır bu iş böyle olmaz. Yani bu işin bir usulü olması lazım. Ehil olan insanların bu işi yapması lazım ve Ee, biz bir şey daha 10 yıldır böyle öğrendik diye böyle devam edecek bu olmaz. Yani dediğim gibi biz Kur'an'a yaklaşırken önce bir fikri kabul etmişiz ona delil mi arıyoruz? Yoksa biz e, haşa yani biz Kur'an'ın fikri netle bizim de fikrimiz odur mu diyoruz?